Merhaba hoş geldiniz. Bazen soruyorsunuz Hocam işte evleneyim mi bilmem ne yapayım mı Bunlara ben karar veremem ya da fikir veremem haddim değil Ama ikili ilişkileriniz artık Ne diyeyim ona sevgililik, nişanlık, Yöreden yöreye değişiyor evlilik ne istiyorsanız Tavsiyede bunlara yönlendirebilirim Nasıl sıkıcı bir çift olmazsınız Bu videonun konusu o Çünkü bu akşamın konusu o Bu akşam iki video yayınlandı diğeri nasıl sıkıcı bir insan olmazsınız Sohbetlerde muhabbetlerde arkadaşlarla Bu videonun konusuysa çiftler arası sıkıcılık. Hoş geldiniz. Şimdi bir kere şunu bilin: farklı iki insan uzun kısa, ne bileyim işte biri müzik sever bir tanesi sanatı sever bir tanesi sif mühendis'tir, doktordur, öbür avukat, hepsi birbirini sevebilir. Mesele birbiriniz baştan çok iyi uyuşmanız veya tamamlamanız değil. Mesele zamanla o sevriliklerin törpülenip iç içe girmeniz. O yüzden bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Bizim elimizde 15 altın kural var. Bunlardan birincisi sürekli karşı tarafı kontrol etmeyi bırakın. Bakın kıskançlığı demiyorum. O da rezaletmiş yani Whatsapp'tan konum at bilmem ne yap idrar örneği yolla bunlar değil. Benim söylediğim şey sıkıldım mı? Bir yere gidersin daha bak oturduğun filme. Aşkım sıkıldın mı? Sıkılıysan kalkalım. E ulan filme yeni geldik, yani nereye kalkalım? Veya bir ortama götürür, müzik, konser, arkadaş ortamı. Sıkıldım mı? Sıkıldım. Hadi, ne yapacağız? E çıktığında sen yeni bir yer buldun mu kafanda? Çünkü programı yoktur. İkincisi, evet şimdi ne yapalım? Bu da karşı tarafın sürekli lafı. Bir yere oturursun, bak sohbet ettin, muhabbet ettin, bir yemek yedin. e şimdi ne yapalım? Eee arkadaş bir dur yani ilk önce bu plan yapalım beraber ben seni eğlendirme kurumu değilim ki çünkü bazen kadınlar bazen erkekler karşı tarafı kendisinin palyaçosu sanıyor. Şimdi ne yapacağız? Programın ne? Şimdi beni nereye? Şimdi ne yapacaksın? Hadi ağzından tavşan çıkar. Hadi geri sok. Olmaz ki böyle. Bir de bunun 3 yani 3 nol gelecek versiyon var ön yargı. O da şöyle diyor ki İşte şuraya şuraya gidelim mi konseri, Candanemçe'nin konserine gidelim mi? Yok ya sen sıkılırsın. Bunun Türkçesinde biliyor musun? Ben seninle oraya gitmek istemiyorum. Seninle sıkılırım. Ama şöyle diyor, cık, Yok ya sen sıkılırsın şimdi. Dersin ki Antalya'ya tatiline gidelim mi? Cık, sıkılırsın. Cennete gidelim mi? Yok ya sen sıkılırsın. Cehennem daha iyi. Seninle zaten her daim cehennemdeyiz. Ve dört. Yalancı muamelesi. Bir ilişkideki affedilmez şeydir. Karşı tarafı aptal yerine koymak bir. İki. Yalancı muamelesi yapmak. Bu ikisi ilişkinizde varsa ayrılın. Çünkü sürekli şu yapıyor. Ya bak kızm kızmayacağım. Söyle söyle. Şu mu şu mu? Bak kızmayacağım. Beni ne kadar seviyorsun. Bak kızmayacağım şu. Ya niye kızmayacağım? Kızsan ne olacak ki? Yani sen bu içinde bana kızabiliyorsan ben senin köpeğinim o zaman. E ayrılalım. Kiss the door. Orada işte. Hadi. Bas git. Yapmayın. Bunun diğer tarafı da Gerçekten Bak sen mi söyle. Yani kardeşlerim sürekli kontrol etmeyin, yalancı muamelesi yapmayın. Bunun daha çirkini eş dost ortamındadır. Kızı ya da erkeği orada gömer. Üstünlüğünü orada gösterir. Dersin ki şöyle şöyle şöyle mi? Yok ya Pelin gelmez. Pelin yapamaz. Pelin anlamaz ya bizim Pelin anlamaz öyle şeylerden. E niye biliyorsun Pelin'i o kadar tanıyorsan o kadar sünepeyse ayrıl. E sen yapabiliyorsan sen yap o zaman. Ve beş. Bolca anlamını bilmediği kelime sallılar. Bayılır süslü kelimelere. Süslü kelime ve süslü bilgilere, konjüktif açıdan sedatif tif, tuf tuf tif tif, satisfaction madalaution ne, ne sallıyorsun? Bunu hadi ilişki arasında salladığında sevgilin idare ediyor. Diyor ya öküz sevdim ne yapayım ama eş dost ortamında rezil ediyorsun erkeği ya da kadını yanındaki Öyle bir şey söylüyor ki sevgilisi diyor ki aha ben bu öküzle çıkıyorum. Altı özellikle özel günlerde olur bu sıkıcılık zirvesi. Ee, erkekler bunu yapıyor daha çok işte kadını pahalı bir yere götürüyor ya da kadın erkeği yeni bir kültüre sokmak için pahalı bir yere götürüyor ve o pahalı yerde ikisi de sıkılıyor zaten menüyü görünce sıkılıyorlar e yemeğin kendisi ızdırap oluyor çünkü o pahalı yere ait değilse ruhen henüz bütçen ve bedenin ve ruhun e sıkılıyorsun operaya gidiyorlar Ginin tabii ki deneyin ama baştan da çok pahalı bir yere gitmeyin arkadaşlar alıştıra alıştıra yani o don çok kolay durmuyor popoda O yüzden lütfen bir anda aşırı pahalı bir yere gidip ondan sonra onun kavgasını etmeyin. Çünkü o da yarım kalıyor, zehir zıkkım oluyor. Bunun benzeri iki taraf da istemese de iki tarafın da istediğine ikna olup bir yere gitmek. İkisinin istemediği bir film vardır, ikisi de öbürü için gider. Sanat filmine giderler. Ya sizin ruhunuz istemiyor işte zorlamayın. Değişik şeyler deneyin ama zorlamayın. Çünkü öyle yer oluyor ki bunlar kayığın ortasındalar. Kadın diyor ki bak sen istedin diye geldik balığa mutlu musun? Adam diyor ki ben balık sevmem ki balık tutmayın. E biz ne yapıyoruz okyanusun ortasında? Yedi. Başkaları için yaşayın. İlişkinin bu şov kısmıdır. Sürekli başkaları için yaşanılır, Sürekli. Instagram'da zaten bir şov vardı. Biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Kameraya gör. Kameraya bak. Bana bakma. Bana ne bakıyorsun? Kameraya bak. E böyle çift mi olur? Yani Eskiden bu çiftler bir ortama girdiğinde yapılıyordu. Biz mutluyuz. Elimi tut tut tut tut tut. Gülümse, gülümse, beş dakika önce birbirini parçalayan çift o şık kıyafetlere, davete geldiği zaman hımm e şimdi instagramda işte o sahte aşk var ve para para konusunu ilişkiniz belli bir seviyeye geldikten sonra birinci ay, ikinci ayda falan bir konuşun gerçekten oturun konuşun bazı şeyleri, ben ödeyim bazı şeyleri sen öde bütçeyi birleştirin bir çözüm bulun çünkü bir çiftin bir yerde para için kavga etmesi ya da o paranın hesabını yapması iğrenç adam oturup şeyi sayıyor yedi köfte yedi Tatlı da yedi. Ne ödeyim? Ben bir dahakine buna kilitliyim. O çünkü şey yapıyor ya o kadar çirkin bir sıkıcılık ki bu. Hesabı onun ödeyeceğini düşündüğü zaman abanıyor. Tatlı da getir onu da getir. Orada karşı taraf diyor ya bende para yok. E ne oldu şimdi? Nefret doğdu. Para yüzünden ilişkiniz törpülenmesin. Ve siz sıkıcı bir çiftseniz dokuz. Bariz göstergesi. Yalnız kalmaya çalışmazsınız. Genelde yeni çiftler yalnız kalmaya çalışır. Ama belli bir süre sonra bunlar özellikle arkadaş gruplarına girmeye çalışır ki kendi aralarında konuşacak bir şey yok. O yüzden de sürekli işte Mehmetlerle buluşalım mı? İşte Aydalarla, Melislerle takılalım. Melis de gelsin mi? Çünkü biz bize kalınca konuşacak bir şey yok. Bunlar nereye sığınır biliyor musun? Sinemaya. Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şeyiniz yoksa ya yeni bir kültüre girin ya da ayrılın. Ve on. On muhteşem. Onun mutluluğu için yaptığın şeyi gözüne sokmak, reyting için sevmek. Böyle Aşkım sana yaptım, aşkım sana yaptım, aşkım, aşkım nasıl, aşkım bu nasıl, aşkım sana getirdim. Sokaktan köpek getir, aşkım senin için doğurdum. Ya yeter yeter, aşkım aşkım yani reyting ve aferin almak için yapma bunu. Ve genelde maalesef, belki bana hak vereceksiniz, kadınların yaptığı ima etmek. İma etmek ve üç banttan laf koymak. Bunu daha önce konuşmuştuk, erkekler bunu anlamıyor. Yani öyle bir laf koyuyorsun ki, erkek diyor ki e bir şey var, var bir şey. Winter is coming. Ama işte bu korku yaratıyor bir süre erkekte ve erkek yapay davranmaya başlıyor. Şöyle, ya başım derde girmesin, boşver, o ne diyorsa o olsun. İlişkileri bu bitiriyor. Benim başım derde girmesin, o söylenmesin, onu mutsuz etmeyeyim. Boşver, ne istiyorsa o olsun. Bir süre erkek senin kedin oluyor. Ve kıyaslama. Erkekler de yapıyor, kadınlar da yapıyor. Sıkıcılığın zirvesini kıyaslama. Bak onların ilişkisi şöyle, biz niye böyle? Onlar oraya gitti, biz niye gitmedik? Bak onun parmakları ne kadar uzun, seninki niye kısa? E bir süre sonra bu kadar kıyaslarsan ilişki git onunla açık olur. Geldik sonuca Geçmişten laf koyma. Geçmişi unutmama, geçmişi bırakmama. Bir ilişkide yaşanan bütün hataların zabıtını tutar. Özür dileyeceği bir şey olsun, özür dilemez. Ama başkasının özür dileyeceği şeyleri unutmaz. Pişirip pişirip sokar. Pişirip pişirip. Sen onun küçük bir hatası olsun. Sen bir uyarmaya kalk ama 1972'de senin deden ne yapmış? 1873'te ne olmuş Fransa'da? Onların hepsi sana girer. İlişkenizi genişletmek istiyorsanız yeni insanlar bulun. Yeni kültürler bulun. Hep aynı insanlarla aynı arkadaşlarla aynı yerde takılmayın. Bir grup dağcılık olsun, bir grup fotoğrafçılık olsun, bir grup yemek yapsın, bir grup hiç dışarı çıkmasın tabu oynasın. Ama farklı insanlar olsun. Ve son. Cep telefonunu artık ilişkinizde çıkarın. Buluştuğunuzda mümkünse o cep telefonu 5 dakika sizden uzak dursun. 10 dakika uzak dursun. Yavaş yavaş genişletin. 1 saat, 5 saat. Umarım ilişkileriniz sıkıcı olmaz. Umarım keyifli olmuştur bu akşamımız sıkıcılık konusu. Sıkıcı olmamıştır. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.